استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي الحمد لله رب العالمين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 آمين. بحرمة السيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمآن ما حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerime, Nur suresinin Sure-i Nur'un 39 numaralı ayeti ilahiyesidir. Vaktimiz oldukça az. Zamanımız ve zeminimiz sınırlı. Bu ayeti kerime üzerinde ezanı Muhammedi okunana kadar sohbetimizi, dersimizi yürütmeye çalışalım. Ve lezine keferu. Gördüğünüz gibi kefere kelimesi. Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kefere, keferu, kafir gibi çeşitli şekillerle Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an kültürüne vakıf olanlar, bu kelimeyi gayet tabii şekilde Kur'an'da okumuşlardır. Araştırmışlardır. Manasının üzerinde de düşünmüşlerdir. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları itikat bakımından birkaç sınıfa ayırıyor. İnsanları Allahu Teala makamlarına mevkilerine servetlerine şöhretlerine asaletlerine zenginliklerine göre sınıflara bölümlere ayırmamış ama ayırmamış fakat Kur'an'ı okuyanlar çok iyi bilir. İnanç bakımından, itikat bakımından sınıflara ayırmıştır. Bu hususu çok iyi bilmek lazım. Çünkü zamanımızda bu konuları bilmeyenler Müslümanları itham ediyorlar. Hocaları itham ediyorlar, vaizleri itham ediyorlar, müftüleri itham ediyorlar. Efendim insanları inanan ve inanmayan diye sınıflara ayırmayalım şeklinde, insanları inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere bölmeyelim. Böyle diyorlar mı demiyorlar mı? Siz söyleyin. E diyorlar. Konuşanlar, yazanlar, çizenler hep böyle Müslümanlar itham ediyorlar hacıları, hocaları. Vallahi cahil olduklarını ortaya koyuyorlar. Eğer Kur'an'ı bilselerdi Vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne sahip olsalardı, böyle bir şey diyemezlerdi. Niye? Evvelce din bilgisi, çocuklara din bilgisi verilirken anlatılırdı ki, Allah Celle Celalu insanları hiçbir bakımdan sınıflara ayırmaz ama dini ve İslami açıdan, itikad açısından sınıflara ayırır. Nasıldır? Siz de biliyorsunuz. Allah'a ve Allah'ın bildirdiği hakikatlere, iman edenlere Cenab-ı Hak ne diyor siz söyleyin? Mümin diyor. Mümin Müslüman. Bak şimdi sınıfın birisi çıktı. Müminler sınıfı. Bu hakikatleri tasdik etmeyen, inkar edenlere Rabbim ne diyor? Kafir. Bak ikinci sınıf çıktı. Hani sınıflara bölmüyordu? Burada dini bilgiler hususunda muazzam cahillik var. Eğitimsizlik var. Okumamışlık var. Eğitilmemişlik var. Bütün sıkıntımız bu. Kur'an kültüründen, bilgisinden, din bilgisinden nasibini alamamışlık var. Aman yarab. İman edenlere Allah'a işte Ameen billahi ve Melaiketihi ve Kütbihi ve Rüssulihi ve Yevmi al ve Bil Kaderi Khirihi ve Şerrihi min Allahi Teala ve Baasub Adel Mewti Hakun buyurun Eşhedu Allah ilaha illallah ve Eşhedu Anna Muhammedan Abduhi ve Rüssul. Bu çerçeveyi tasdik edenlere Allah ne diyor Mümin sınıflardan birisi zuhur etti. Bu çerçeveye inanmayanlara Rabbim ne diyor? Kafir. Bak. Etti ki. Allah Allah. <gülüyor> Bir sınıf daha var ki hepiniz yine biliyorsunuz. Kalbiyle bu amentüyü tasdik etmediği halde dilinin ucuyla inandığını söyleyenler var. Bunlara ne diyor Cenab-ı Hak söyleyin? Münafık. Etti üç. Bak insanlar bak kaçta nasıl çıktı. E bunlar Kur'an'la alakalı meseleler. Bir sınıf daha var. O da fazla üzerinde durulmamış. Allah'ın varlığına inanıyor. Bakın. Allah'ın varlığına inanıyor, yaratıcı olduğuna inanıyor, gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor, kurdu kuşu Allah yaratmıştır diyor, yazı kışı Allah yaratmıştır diyor, çiçeği, böceği, sineği Allah yaratmıştır diyor, ancak Allah yarattığı dünyaya karışmasın, nasıl idare edilecekse biz yapalım Allah karışmasın diyor. Bunlara da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Müşrik. Müşrik. Allah'a eş koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Bakın şimdi siz söyleyin kaç sınıf ortaya çıktı? Dört sınıf. Mümin, kafir, münafı, müşrik. Buna bütün kitaplarda var. Ama eğitim görülmediği için bunlar okunmuyor. E canım Allah... Niçin mümin veya kafir veya münafık diye insanları böyle ayırıyor? Allah ayrım yapıyor. Ha, o Allah'la alakalı bir mesele. Benim bu suali sormaya hakkım yoktur. Allah yaratıcıdır. Böyle murad etmiş, böyle sistemleştirmiş, böyle haber vermiş. Eğer insanları inananlar ...ve inanmayanlar diye Allah ikiye, üçe, dörde ayırmasaydı... ...o zaman siz söyleyin, cennete, cehenneme lüzum var mıydı? Cehenneme lüzum var mıydı? İnananların gideceği yer başka... ...inanmayanların gideceği yer başka... ...ikisi bir gelmeyecek. Cennete ve cehenneme inanan insanlar... İnnel cennete hakkun ve nare hakkun cennet de haktır, cehennem de haktır diye inancımız insanların inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere ayrıldığını ispat ediyor mu, etmiyor mu? Soruyorum. Cennet ve cehennemin varlığı zaten otomatik olarak bunu ispat ediyor. Ya ya <gülüyor> اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler, salih ameller işleyenler e nerededir? Cennettedir. Cenab-ı Hak onları cennete ehil görüyor, cennete alıyor, cennetle müjde, mükafatlandırıyor. Bu sıfatları taşımayan, inanmamış, inkarcı, münkir, mülhit, müşrik, münafı, kafir, gavur, neyse ne derse deyin. E bunların da tamamının Fî nâri cehenneme, cehennem ateşinde olacaklarını, hem de hâlidîne fiha, ebediyen orada yanıp devam edeceklerini, asla cennete giremeyeceklerini. Kur'an-ı Kerim çok açık haber veriyor. E şimdi bu kadar gerçek açıkça ortadayken, efendim insanları, inananlar ve inanmayanlar diye hocalar bölüyor, ayırıyor, ayrım yapıyor, parçalıyor. Hocalarla ne alakası var be kardeşim? Bak ayet okuyorum. Allah'la alakalı bir mesele, Kur'an'la alakalı bir mesele. Bu noktayı ifade ettikten sonra bakın, vellezîne keferu gelelim kafir dediği inanmamış, inkarcı, müşrik, mül'it, El küfrü milletin vahide, Hepsi tek bir millettir. Bunlar ile alakalı Rabbimizin değerlendirmesini bugün sohbet edelim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوْشِ Kimseler ki kafir olmuşlar. Münkir olmuşlar. Allah'ın varlığına, birliğine, ahkamına, kitabına, meleklerine ve bilumum Allah'tan gelen haberlere, emirlere, ayetlere, hükümlere, esaslara, asıllara, usullere say sayabildiği kadar inanmamışlar, tasdik etmemişler. Bu adamlar dünyada yaşıyorlar. Müminler nasıl dünyada yaşıyorlarsa mümin olmayanlar, gayrimüslimler, müslüman olmayanlar da görüldüğü gibi dünyada yaşıyorlar. Ama hemen sorayım sizin kalbinize, gönlünüze, vicdanınıza müminin yaşamasıyla Müslümanın yaşamasıyla gayrimüslimin yaşaması aynı olabilir mi? Sesiniz çıkmıyor. Mümkün değil. Müminin hayata bakışıyla gayrimüslimin hayata bakışı aynı olabilir mi? Mümin ne diyor? Ben bu dünyada daimi değilim. Vel yevmil ahirî. Ahiret günü diye, ahiret hayatı diye bir hayat var. Öldükten sonra dirileceğim. Vel ba'su ba'del mevti hakkun diyor. Ondan sonra hayatımın hesabını vereceğim. Yevme yakumül hesap diyor. Hesaptan sonra cennet gibi, cehennem gibi iki alem var diyor. Buraya sevk olunacaklar var diyor. Ve sonra, bu inancını, bu itikadını yaşadığı dünya hayatına yansıtıyor. Hayatının hesabını Allah'a teker teker vereceğine inanan bir adam yeryüzünde hesapsız yaşayabilir mi? Yediğinden sorumlusun, içtiğinden sorumlusun, giydiğinden sorumlusun. Çocuklarından, ailenden, her türlü nimetlerden, imkanlardan, zamanın, mekanın sana kazandırdığı kazançlardan sorumlusun diye inanan bir müminin hayata bakışıyla, hiç böyle bir imanı olmayan adamın hayata bakışı aynı olur mu kardeşim? هَلْ يَسْتَوِ اللَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ Bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu diye Cenab-ı Hak kendisi soruyor. Helyes <gülüyor> yalemun ahiret gününün olacağını, hayatının hesabını vereceğini bilen, buna iman eden insan ile inanmayan, iman etmeyen adam eşit olur mu kardeşim? Helyes yalemun ve la yalemun biri biliyor, biri bilmiyor. Eşit olması mümkün değil. Demek ki ayırım buradan başlamıştır. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Şimdi onlar da dünyada yaşıyorlar, Müslümanlar da dünyada yaşıyorlar. Yaşayan insanlar tabii iş yaparlar, bir takım eserler ortaya koyarlar, bir takım şeyler üretirler, bir takım şeyler tüketirler. Amel dediğimiz, iş dediğimiz, yeryüzünde yaptığımız, yapmakta olduğumuz işler, ameller, çalışmalar, gelişmeler, kazançlar, çeşitli çeşitli sanat eserleri ve bir takım kalıcı yeryüzünde öldükten sonra arkamızda bıraktığımız ameller, işlemler, şeyler, her insan için mevzu bahis olan şeyler var. Şimdi, bakınız Cenab-ı Hak, iman etmemiş, Müslüman olmamış insanların, yeryüzündeki amellerini nasıl değerlendiriyor? Değerlendirme bakımından, bakınız Kur'an ayetiyle Nur suresinin Nur suresinden okuduğum ayeti kerimeyle Rabbimizin bu inanmamış kimselerin Gayrimüslim insanların ve unsurların amellerini, davranışlarını, eylemlerini, yaptıkları bütün işlemleri dünyada ne yapmışlarsa, ne etmişlerse, ne gibi ameller işlemişlerse onları bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor. Bakalım vellezîne keferû şu kafir olanlar, inanmamış adamlar, münkirler, müşrikler, neyse münafıklar, hepsi dahil buraya, e'amaluhum, bunların dünyada yaptığı işler. Ne yapmış mesela? Diyelim ki, gayrimüslim bir adam, yeryüzünde çok işler yapmış. Çok faydalı, çok hayırlı, hani insanlara faydalı olan varlıklara, mahluklara faydalı olan çok ameller çok işler yapmış. İcatlar keşifler değerli buluşlar ilim yoluyla, fen yoluyla teknik yoluyla, teknolojik yollarla çok büyük sanayiler, sistemler fabrikalar, icatlar, makineler motorlar, hastaları iyileştiren ilaçlar saymakla bitmez Amel deyince hepsini içine alıyor. İnanmamış gayrimüslim insanların yapmış oldukları amellerin tamamı. E Amal kelimesi çoğun, çoğun olarak gelmiş ki amellerin tamamı. Burada sayı vermiyorum. <gülüyor> Ahirete inanmadıkları için, öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları için hesap gününe inanmadıkları için cennet ve cehennem şeklinde değerlendiren dini değerlere, İslami değerlere, uhrevi değerlere inanmadıkları için bunların dünyada yaptıkları bütün ameller ve işlemler, eylemler, fiiller, sanatlar, eserler, hayırlar, hasenatlar neyse hepsi ne gibidir? Şimdi ayet geliyor. Kese râbin Serap diye bir kelime var, serap. İçimizde serap kelimesinin ne olduğunu zannediyorum ki bilmeyen yoktur. Serap. Serap, çok kullanılan, edebiyatta, yazıda, çizide kullanılmakta olan bir kelime, serap. Bir kardeşimiz söyleyebilir mi? serap ne demek? Serap, ama neyle alakalı bir kelime? Neyse biliyorsunuz da ifade etmek için ifade etme hususunda ortaya çıkmıyorsunuz. Serap çölde olan bir olay. Çöl, çölde bir insanın en çok arzuladığı şey ne olabilir? Bir insan çölde en çok ne ihtiyaç duyar? Susu. Çöl, Allah düşürmesin. Yani susuz kaldın mı çölde işin bitti. Çöl. Susuzluk artınca çölde insan iki tepenin, iki dağın arasını ne görmeye başlar? Siz söyleyin. Su görmeye başlar. Oradan su böyle pırıl pırıl pırıl suyun aktığını zanneder. İşte ona Kur'an-ı Kerim serap diyor. Ha karşıdan bakıyorsun lan su var. Su akıyor ya. Serap. Susuz adam, zaten şimdi ayette gelecek. Susuz adam o su aktığı şeklindeki seraba o hayale su akıyor zannına, hayaline koşar, koşar, koşar. Gider ki hiçbir şey yok. Sonra bir daha ötelerde görmeye başlar. Yine oraya, oraya, oraya koşar. Gider ki da boz. Ne su var ne bir şey var. su olur mu? İşte buna serap diyor. Hayli uzun bir mesele. Uzatmayalım. Keserab'in bir kıyatin derin bir vadide, iki tarafı dağdır, arada çöl böyle dümdüz çöl var. O iki dağın arasındaki çölü bir nehir akıyormuş gibi zannediyor çöldeki susuz adam. Buna serap deniyor. Serap koşuyor, gidiyor ki vallahi bir damla su yok çöl kum yılınlarıymış. Vay vay vay vay. O koşması boşa çıktı. O arzusu, heyecanı, koşması, yürümesi sonda baktı ki serapmış, su yokmuş, su başı zannetti damla bir şey yok, çöl çıktı. Bakın, ehli küfrün, gayri müslimlerin, amellerinin dünyada ne yapası yapsın? Hepsinin Allah katındaki değerlendirilmesi budur diyor, serap gibi. Hani yıldım diyor, şu kadar hasenatım var, şu kadar mülkiyetim var, şu kadar zürriyetim var, şu kadar hayrım var, şunları yaptım, şunları yaptım. E nedir bu? Çöldeki susuzluktan zorlanan bir adamın iki dağın arasında gördüğü seraba benzer, gidiyor, su yok. O adam da ahirete gidecek ki yaptığı hiçbir amel yok, hepsi boş çıkmış. Serap. Şu Kur'an'ın değerlendirmesine bakın Allah aşkına. Bu çok mühim bir nokta. Cemaatimize bunu anlatamıyoruz. Yahsebuhu <gülüyor> zama'anu ma'en bakın ayette Yahsebuhu o serabı zanneder <gülüyor> ezzama'anu susuz adam ma'en su zanneder o serabı. Uzaktan gördüğü o iki vadinin arasındaki manzarayı su zanneder. Su! Gider ki serabımız. Çöl. zamanu <gülüyor> maen Susuz adam, gözü kararan, beyni bulanan, suya hasret kalan bir adam iki dağın arasındaki kum yığınlarını su zanneder. Ayet söylüyor. Hatta iza ca'ehu koşa koşa oraya gider ca'e. Oraya geldiği zaman lem yecidhu şey'a. Orada bir damla su bulamaz. Ne güzel anlatmış Kur'an-ı Kerim. Selam. Aman ya Rabbi. Bunu niçin ifade ediyor? Değerli müminler, Allahu Teala'nın bir insanın yaptıklarını Hayrini, hayrını, hasenatını, iyiliklerini, insanlıklarını, gösterdiği bütün üstünlükleri, başarıları, hepsini değerlendirmeye alması için şart koştuğu bir şey var. İmanı şart koşuyor. Bu Kur'an'ın baştan sona kadar işlediği bir husus iman olmadıktan sonra değerlendirmeye alınmıyor. Nasıl ki şimdi başını açmayan kız öğrencileri imtihana, üniversiteye, yoklamaya, sınıfa almıyorlar. Başını açmadan seni ben imtihana almam diyor. Törene almam, imtihana almam, okula almam, üniversite almam diyor. Allah da İstediğin kadar çalış, hayır, hasenat, şu bu ne olursa olsun kalbine iman oturmadan seni cennetim almam diyor. Ne diyeceksin? İman olmadan almam diyor. E canım ne lüzum var? Ben yaparım ederim. Yaparsan işte ayet ne diyor? Bakın Cenab-ı Hak vellezine keferu a'maluhum kesarab Onların amelleri, eylemleri, işlemleri, ne türlü hayırları, hayattaki eserleri, hayattaki bütün varlıkları, ne yapmışlarsa icatları serap gibidir. Benim varlığım var zanneder, hesap günü bir bakar ki bir tek şey yok, hepsi bomboş. Allah Celle Celaluhu böyle bir akıbetten bizi muhafaza buyursun. Değerli kardeşler. İman esası bir müslümanın ömrü boyunca, hayatı boyunca üzerinde titreyeceği bir meseledir. Artık elimiz, ayağımız, elimizin el emeği, göz nuru, çalışmalarımız, yaptığımız işler, iyilikler hepsi imandan sonra değerlendirmeye alınıyor. İmandan sonra puanlamaya alınıyor. Ondan sonra defleri amalimize yazılmaya başlıyor. Yazıya, kayda, zapta geçmek için evvela mümin olmak vasfını Cenab-ı Hak Kur'an'ın başından sonuna kadar anlatmak istediği şey budur. O halde Müslümanlar için, müminler için yeryüzünde en mühim ölçü, en mühim değer nedir? İmandır. Her şey ondan sonra değerlendiriliyor. Her şey ondan sonra ölçüye alınıyor. Her şey ondan sonra zapta geçiyor. Her şey ondan sonra kayda geçiyor. İyiliklerin, kötülüklerin, başarıların, hayırların, şerlerinin hepsinin tespiti imandan sonra başlıyor. Aynen böyle olduğu gibi değerli kardeşler, bir memleketinle, bir ülkenin, bir vatanın, bir memleketin bir coğrafyanın üzerinde yaşayan insanların dünyadaki hayatları hepimize Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir hayat var, bir ömür var. Ömür diyoruz, hayat diyoruz, şimdi yaşam diyorlar neyse. Allahu Teala'nın tayin ettiği diyorum çünkü hiç kimsenin bunda kendi arzusu, kendi müdahalesi söz konusu değil. İçimizde hiç kimsenin ne kadar yaşayacağını önceden tespit etmek mümkün değil. Henüz böyle bir ilim yok. Henüz böyle bir teknoloji geliştirilemedi. Vücudumuzun sol tarafında, sol memenin altında hiç dinlenmeden günün 24 saatinde durmadan çalışan kalbimizin ne zaman duracağını şimdi hiçbir bilim adamı söyleyemiyor. Ne zaman duracak? Ne zaman Hayat dediğimiz bu akıp giden hadise son bulacak. Bunun ilmine, bunun tekniğine, bunun tespitine, hiç kimsenin dünyada şu anda ilmi yok, iradesi yok. Buradan da anlıyoruz ki hayatı takdir eden Allah'tır. Hayatı taksim eden, takdir eden, ayarlayan, tayin eden kudret Hazreti Allah'tır. Hakikaten öyle. Hiç kimsenin burada bir selahiyeti, bir müdahalesi ve yapacağı bir şey yoktur. İstesek de istemesek de bizi hayata getiren kudret var, hayattan alıp götüren bir kudret var. Müdahalemizi, bizim arzumuzu, bizim siparişimizi, bizden bir şey isteyen, bizden bir şey soran yok. Bir kudret bizi getirip götürüyor. Ve biz, bize tayin edilen Zaman ve mekan içinde yaşamak zorundayız. Bize tayin edilen bir zaman var. Erkeksen aş o zamanı. Bize tayin edilen bir mekan var. İstersen o mekanın dışına çık, mümkün değil. Ancak yaşayan insanların hayattan alabilecekleri, hayatın içinde... Bir arada yaşarken, beraber yaşarken, aynı mahallede, aynı sokakta, aynı caddede neyse, aynı beldede, aynı bölgede yaşarken birbirlerine güvenmeleri esastır. Birbirine güvenmeyen insanların bir arada yaşaması mümkün değildir. O onu kollar, o onu kollar, o ondan korkar, o ondan korkar. O onun sen imanın da kelime manası güvenmek. Güven dediğimiz kelime, iman kelimesinin içindeki bir manadır. Mesela eman, emni eman diyoruz, emanet diyoruz, emin diyoruz. Mesela çok güvenilir adamlara, kendisine çok güvenilen adamlara ne diyorlar? Emin adam. Öyle değil mi? Türkçe'mize var. Emin adam, yani güvenilir adam. Emin kelimesi iman kelimesinden geliyor. İmanı olmayana hiç kimse güvenemez. İmanı olmayan adama emanet veremezsiniz. Ona güvenemezsiniz. Ona bağlanamazsınız. Ondan bir hizmet bekleyemezsiniz. En büyük felaket imansızlıktır. Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere, ahiret gününe ördükten sonra dirilmeye inanmayan adama hiçbir şey emanet edilemez. Hayatın devamı buna bağlı. İnsanların bir arada yaşaması. Mesela şimdi her zaman ve her platformda her yerde konuşulan bir şey var. Efendim insanlar bir arada barış içinde yaşasınlar. Bir arada olalım hem de barış içinde yaşayalım. Yani birbirimize güvenelim. Birbirimize inanalım. Birbirimize bazı şeyleri emanet edebilelim. Birbirimizin elinden tutalım. Birbirimize dayanalım. Dayanışma, güvenme, anlaşma, uzlaşma, birleşme, bütünleşme. Hepsinin esası nedir? Vallahi imandır. İman olmadan güvenmek mümkün değil. İman olmadan zaten yaşamak mümkün değil. Yani her şeyi bir rapora, bir ilmi bir tahlile, laboratuvardan alınacak bir rapora dayana dayana yaşamak mümkün değil. Mesela gidiyorsunuz bir çayhaneye, bana bir çay getir diyorsun, bir çay istiyorsun. Adam getirip çayı önüne koyuyor içeceksin. Lokantaya gidiyorsun, önüne bir tabak yemek geliyor. Yiyorsun. E şimdi bu çayın içecek olduğun çayın zehirli olup olmadığı, ilaçlı olup olmadığı, mikroplu olup olmadığı, zararlı olup olmadığı hakkında bir rapor istemeye kalksan dünyada kaç tane çay içebilirsin? Ne yapıyorsun? bu çayın zararsız olduğuna inanıyorsun, vallahi öyle içiyorsun. İnanmasan damla bir şey içemezdi. İnsan inanmadan, güvenmeden hayatta bir dakika kalamaz. İnanmanın da güvenmenin de işte kalbe oturan imanla çok yakından alakası var. Bir toplum barış içinde yaşamak istiyorsa Birbirine güvenmesi lazım. Birbirine güvenmek istiyorsa, iman dediğimiz cevhere, Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kazaya, kadere inanması lazım. İnanmayan adam güvenemez, güvenmeyen adam yaşayamaz, yaşayamayan adam yaşa toplumda bela haline gelir. Bakın dikkat ederseniz bugün en çok sıkıntısını çektiğimiz şey huzur içinde beraberce çatışmadan, kapışmadan, birbirimizle boğuşmadan, birbiriyle düşman olmadan yaşamak arzusu herkesin ortaya koyduğu bir arzu. Ama ulaşabiliyor musunuz? Beraber yaşamaya, barış içinde yaşamaya ülkemizin kaynakları kafi geliyor. Toprağın altında kaynaklar var, üstünde kaynaklar var. Efendim, ülkenin üç tarafı denizle kaplı deniz nimetleri, toprakta, denizde hep tür imkanlarımız var. E niye yaşayamıyoruz? Niye paylaşamıyoruz? Niye kapışıyoruz? Niye mahkemelerde kıyametler kopuyor? Niye adliye koridorlarında birbirini parçalayan insanları görüyoruz der akşam? Hani barış Adalet Bakanı'nın verdiği ifadeye göre birbiriyle kavgalı, davalı, mahkemelik olanların sayısı 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası olduğunu söylüyor. 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası var. Mahkemelerde hakimler bunalım içinde. 15 yıldan 20 yıldan beri devam eden mahkemeler var sonuçlanmıyor. Memuriyet yetmiyor, hakim yetmiyor, savcı yetmiyor. Ne oldu bu millete de bu kadar davacı ve davalı haline geldi? Düşünün. 12 milyon resmi işsiz var. 60 milyon nüfusu 12'ye göre ayarlayın. Her beş kişiden bir kişisi söyle nedir? İşsizdir. İşsizlerin olduğu, davalının, davacının bulunduğu toplum bir arada barış içinde yaşayabilir mi? Soruyorum. Paylaşmada, anlaşmada, inanmada, bir arada yaşamada en mühim unsur imandır. İman olmadan yaşayamazsınız. İman olmadan hayatınızı devam ettiremezsiniz. İman olmadan bir köyünüze giderken ...apartman dairenizin anahtarını... ...komşunuza veremesiniz. Şimdi soruyorum... ...içinizde... ...kaç tane... ...kardeşimiz çıkabilir ki... ...yaz tatiline... ...Erzincan'a, efendim... ...Baybur'da, şuraya buraya giderken... ...apartmandaki... ...komşularınızdan... ...kaç tanesini, anahtarınızı... ...kasanızı, evinizin anahtarını... ...teslim edebilirsiniz... E, anahtarını teslim edemeyeceğin adam senin komşun olsa ne olur olmasa ne olur. Cehennemin dibine. Güvenemiyorsan, inanamıyorsan, sığınamıyorsan, emanetlerini teslim edemiyorsan, o adam on kere hacca gitse ne olur gitmesen ne olur Topluma güven veremiyor, sığınamıyor, inanamıyor, güvenemiyor... ...bir arada bulunamıyor, korkuyor, bekliyor... ...eyvah o beni, ben onu çalar mı, çırpar mı, boğar mı, eder mi... ...zararı ilişir mi, ilişmez mi? E toplum bu hale geldi. Demek ki kaynak eksikliğinden kaynaklanmıyor. Düşünün, öyle bir toplumuz ki... ...bir futbolcuya, bir futbol topunun peşinden gayesiz, manasız, koşan efendim bir boşnak futbolcuya, boşnak bir futbolcuya üç buçuk trilyon transfer parası verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Demek kaynak çok. Ama gaye yok, mana yok, kardeşlik yok, güven yok, insanlık yok, insaf yok, tek kelimede iman yok. Nasıl bir arada olacaksınız? Hesaplıyorsunuz, bir futbolcuya ödenen üç buçuk trilyonluk transfer parasını hesaplamışlar, 400 küsur profesörün aldığı maaştan fazla. Bu ne ya? Terazinin bir gözüne 400 küsur profesörün kafasını, kellesini koyuyorsunuz, terazinin öbür gözüne futbolcunun bacağını, bacak, hepsinden ağır geliyor. Böyle memleket ayakta kalabilir mi? Böyle memleket kardeş olabilir mi? Böyle memleket Müslüman olabilir mi? Kimi kandırıyorlar? Hani adalet, eşitlik, hani insaf, hani iman, hani üretimde, hani tüketimde paylaşma, beraberlik? Bugün kasap dükkanlarının kuyumcu dükkanından farkı kalmadı. Kuyumcu dükkanından da insan bakıp geçiyor. Kasap dükkanından da bakıp geçiyor. Kim rahat rahat et alıp yiyebiliyor. Zalim oğlu zalimler. Allah aşkına böyle memleket olur mu? Hani kardeşlik olacaktı? Hani beraber olacaktı? Ha savaşırken yarın öbür gün bir Yunan savaşı patladığı zaman hepimiz beraber öleceğiz. Yaşarken niye beraber yaşayamıyoruz? Sen her gün et diyorsun, ben ayda bir et yiyorum. Vatanı savunmaya Evet, ama vatanda yaşarken eşit yaşamaya hayır. Böyle memleket olmaz. Bunu hayvanlık kabul etmez. Değerli kardeşler, ezan okundu, uzatmayayım. Demek ki iman olmadan vallahi insan olunmaz. İman olmadan yapılan hiçbir amelin Allah katında değerlendirmesi yoktur. İman da en son ve en mükemmel şekliyle Kur'an'da haber verilen... Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tatbik edilen esaslar çerçevesinde olan imandır. Allahu Teala imanda kemale ermeyi cümlemize nasip eylesin. İmanda kemale ermek demek inancını aynen yaşayabilmek demektir. Ve bu hususiyetlerimizi inandığımız inancımızı, inandığımız esasları hayatımızda uygulama imkanını Rabbim cümlemize ikram eylesin. Değerli kardeşler işte içinde bulunduğumuz şu camiler dini değerler, dini makamlar ve dinimizin icabı olan bütün çalışmalar bu inancımızın eseridir. Eğer inancımız, imanımız olmasaydı şu birlik camisi diye bu cami böyle zuhura gelebilir miydi? Vallahi şu cami imanın eseridir. Süleymaniye imanın eseridir. İnanan insanların ortaya koyduğu eserlerdir. Yoksa hiçbirisi olmazdı. Yapmak çok zor bir olaydır. Yıkmak çok kolaydır. İman yapıcılıktır, küfür yıkıcılıktır. Mehmet Akif merhum ne güzel dört satırla bunu ifade etti. Onu söyleyin, keseyim. Dört satır yani şiirde biliyorsunuz her bir satıra bir ne diyorlar mısra diyorlar dört satır olursa kıta diyorlar aynen şöyle söylüyor yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? yıkmak birisi yıkıyor birisi de yapıyor yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? bunu yani bu yıkmayı en çulfa herifler de emin ol becerir en basit bir adama da şurayı yık sen yıkar Gösteri ver, sadesen gösteri ver Süleymaniye'yi, iki tane basit adama, çulpa adama, aptal adama, ahmak adama gösteri ver Süleymaniye'yi, iki ırgatla iner diyor koca Süleymaniye. Gösteri ver sadesen Süleymaniye'deki kubbeyi, yani caminin tepesinde kubbe var. O kubbeye diyor, dört tane hantal, aptal, amele, ırgat çıkar, burayı yıkın diye... ...koca Süleymaniye diyor, iki ırgat da yıkılır gider... ...kubbe çöker, yıkarlar... ...kazmayla, kürekle, balyozla yıkmak... ...ama gel bir de kubbeyi kaldıralım dendi mi heyha... ...o zaman, yeniden şu kubbeyi yerine koyalım dediği zaman... ...bir Süleyman lazım, bir de Mimar Sinan... ...gördünüz mü? İki ırgat yıkabiliyor... Ama Süleyman ile Mimar Sinan'ı bulamazsan kubbe-i konmuyor. Bugün yetişen nesil imansız olarak yetişirse her şeyi yıkarlar. Yerine bir şey koyamazsınız. Mümkün değil. Onun için ülkeyi idare edenler imana ve İslam'a değer vermeleri lazım. Hepimizin bu, bu vatan, bu memleket hepimizindir. Beraber koruyacağız, beraber yaşayacağız. Vallahi eğer bir memleketi gemiye benzetmek lazım gemi Türkiye'yi bir gemi kabul edin deryanın içinde bir gemi o gemi korkunç dalgalara maruz kalıp da gemi sağa sola yapmaya başladığı zaman o geminin içinde sallanmayacak adam olabilir mi olamaz mı siz söyleyin ki hiç hep sallanır geminin kaptanı da sallanır tayfası da herkes sallanır hiç kimseden sallanmam, beni ırgalamaz, bana tesir olmaz diyemez. Gemi sallanıyorsa hepiniz sallanıyorsunuz. O halde beraber korumak zorundayız. Birbirimizi anlamak, kavramak, paylaşmak, tanışmak, danışmak, uzlaşmak zorundayız. Bu kavgaların olmaması lazım. Üniversite kapılarındaki kavga bütün dünyayı güldürüyor, alay ettiriyor. Memleketin aleyhine oluyor, ülkenin aleyhine oluyor. Memleketin kara lekesi olarak devam ediyor. Bunu durdurmalar lazım. Kim durduracaksa durdurması lazım. Allahu Teala bir an evvel üzerimizdeki bu kara bulutları kaldırmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İmanla, İslamla, Kur'anla beraber yaşamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Camimizin ihtiyaçlarını görüyorsunuz zaten. Çalışmaları devam ediyor. Hala bitmemiş durumda. Yine söylemek zaten gereksiz hepiniz görüyorsunuz. Elimizden gelen imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı, katkılarımızı kesmeyelim. Yine çıkışta yardımlarınızı mümkün olduğu kadar, miktarı mühim değil, yeter ki katkımız bulunsun. Yapacağımız yardımların camiye verilmesi sebebiyle, caminin de Allah'ın evi olması sebebiyle yapacağımız yardımların sahibi Allah'tır. Karşılığını verecek de Cenab-ı Hak'tır. Allah cümlemizin yardımlarını kabul eylesin katkılarım var eylesin. Amin Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.